Ya abi. Ya <gülüyor> abi sen hoş gelmişsin. <gülüyor> İyi oldu. Bedir abi burada mı ya? Bedir bir abi. Bir yanımda var yanımda. He Bedirciğim seni göremeyince. Seni alıyorum ya. ya. Ya bazen biliyorsun yenge gelme müsaade etmiyor. <gülüyor> Vay Bedir abi. Hoş geldin. Ersin kral nasıl keyifler? Her şey kontrol altında. <gülüyor> Abiler, bugün konunun ilk üç dakikasında böyle bir rölantili bir giriş yapacağız. Onuncu dakikalara doğru Kadir, aha ne ilginç konu diyeceğiz abi. Ama onuncu dakikadan sonra kalbi olanlar odada durmasın abi. Çok samimi söylüyorum. Kalplerin dayanmayacağı bir mesele var. Bir peygamberlik deliline gireceğiz bugün konuda. Ama ondan önce geçen yaşadığım bir hadiseyi anlatacağım Hamdi. Geçen gün gece 3-4 gibi Kan abiyleyiz. Kan abi burada mı? Kaan abiyleyiz gece 3-4 gibi yani böyle hizmetle ilgili bir şeyler konuşuyoruz abi işte şunu şöyle yapalım, broşürü böyle yapalım, kartı böyle buraya dağıtalım falan diye. Konuşurken de biraz acıktık abi böyle. Ortaya da, canınızı çekmedin, bir yemek söyledik. Ben o yemeği bir ağzıma attım Hamza abi, ağz attım tam yemeği içiniyorum Allah dedim böyle, şurada köprü vardı işte. Köprü çıkmış, şeye, <gülüyor> yeme yemeğe yapışmış, dişim yemeğe yapışmış böyle. Yani o kadar böyle garip ki dedim yani bu neyin şefkat o kadar acaba dedim onu düşündüm. Hem gece üç hem ertesi gün hafta sonu yani onu o an yapıştırma ihtimalin yok abi. Tabi böyle hava alınca abi ya o kadar ilginç bir acık ki yani ne kadar sinir cüresi hava çekiyorum burada dalan patlıyor yani acayip bir his böyle. O dişin acısı çok kötü. Tabi böyle bir gün yemek yemedim. İnsan abi hani Ramazan'da da olur mülayimleşir. Böyle mülayimleştim, yumuşaklaştım, soflaştım abi yani böyle yolda görsen acırsın böyle o hale geldim yani. Abi ondan sonra ertesi gün taktırmaya gittim dişi. Taktırınca şurada bir soğukluk hissediyor insan. Abi o dişi yapıştırdılar. Yani böyle bir acı yok hakikaten. Dedim ki basit bir diş tamir edilirken bu kadar acı ve bu kadar sancı veriyor. Ama yoktan yaratılırken bu sancıların hiçbirini çekmiyoruz. Nasıl bir Allah. Nasıl bir şefkat. Yarıkların iyileşirken yani şurada duvarı tamir ederlerken ses çıkıyor. Yarıkların iyileşirken abi. Hiçbir sancı çekmiyorsun. Sonra dedim ki ya ben bir gün dişçi bulamadım bu hale geldim. Acaba eskiden mesela bir birinci Kosova'da Murat Hüdavendigar zamanında, bir Ankara savaşında öyle değil mi? Timur'la Bayezid savaşında, bir Çanakkale'de, yani o zaman dişçi sıhhiye bunlar da mevcut değil. Dedim ki Hamza abi nasıl dayanmışlar Faruk abi bu acılara? Yani çok ilginç. Böyle birden abi bugün konumuz geçmiş zaman. O yüzden sürekli geçmişle kıyas yapacağız. Mesela eskiden dost olmak için de öyleydik değil mi Canatan? Giderdik biriyle otururduk biriyle çay içerdik, biriyle çorba içerdik, dost olurduk. Anca öyle tanırdık. Borç verirsin, kavgaya çarpsa dostu öyle tanırsın. Ama şimdi öyle değil abi. Yani adamı Facebook'tan bakıyorsun, çözüyor hemen. Geçen ergenin biri yazmış, 2000 tane resim paylaşmış. Ancak müsaade ettiğim kadar beni tanıyabilirsin. Ulan <gülüyor> da ne yapacağız? Mobes'e mi bağladık can Yani <gülüyor> eskiyle yeniyi kıyaslayınca gerçekten canatan çok değişiyor. Biz de bugün kardeşim eskiyle yeninin bir kıyasını yapacağız ve 1400 yıl geriye gideceğiz Hamza abi. Hazır mısın? Ve Peygamber Aleyhisselam acaba Peygamberliğinin birkaç delili var mıdır? Bu delillerden bugün sadece bir tanesine bakacağız. Bizim anlayacağımız tarzda onun Peygamber olduğuna delil nedir? Bunları göreceğiz. Bugün dersi beraber işleyeceğiz. O yüzden lütfen soru bile yani abi bu nedir desem ne olur alınmayın bu kardeşinizin kusurlu cümlelerine. Ama aklımızda daha iyi kalsın diye bunu yapıyorum yani. Ve ustas şöyle başlıyor. Arkadaş diyor. Ömer abi biliyor musun? Üstadta Risale Nur'da şöyle garip bir hadise var. Münasebetsiz hiçbir kelime yok Hamza abi. Mesela bir yerde ey müminler diye başlıyor. Bir yerde müslümanlar burada arkadaş. Şunu demek istiyor. Bu okuyacağımız yere arkadaş kıvamındaki ateiste, deiste, inanana, inanmayana bütün herkese hitap edebilirsiniz diyor. Yani her kelimede çok derin mana var. Arkadaş! O zatı harekete getirip, hangi zatı Faruk abi? Peygamber Aleyhisselam'ı değil mi? O zatı harekete getirip o inkılaplara, canadan inkılap ne oluyor? Cenilikler ve kendisine yaptırılan ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Baştan okuyayım cümleyi tam pekisin. Arkadaş, o zatı harekete getirip o inkılapları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Abdülvahid kim yaptırmış yani o inkılapları? Efendimiz Aleyhisselam'a kutsi bir kuvvet yaptırmak zorunda. Bunun delili nedir? Şimdi bak abi 40 yıl boyunca Efendimiz aleyhisselam bir peygamberlik planı yapsa yani çok delili var şunu demek istiyorum ben peygamber olmalıyım ben peygamber olacağım acaba o yanındaki sahabeyi kiram ki biz yemeğe tuzla başladığını biliyoruz doğru mu abi suyu nasıl içtiğini biliyor muyuz biliyoruz nasıl uyuduğunu biliyoruz bu kadar ince ve ayrıntılı bir şekilde sürekli gözleri peygamber aleyhisselamın üzerinde olan sahabiler. 40 yıl boyunca bir peygamberlik planı yapsa hissederler mi, hissetmezler mi abi? Mutlaka hissederler değil mi Kadir? Kadir kaç yaşındasın abi? 32. Düşün, 32 yıl boyunca baban bir iş yapıyor ve baban yeni bir iş kurmaya çalışıyor. 32 yıl boyunca Ali ile görüşüyor, Veli ile görüşüyor, para biriktiriyor, orayı satıyor, burayı satıyor, gece uykusu kaçıyor. 32 yıl boyunca hiç anlamama ihtimali var mı babana? İmkan yok değil mi? Neden? Onun yanında ve yakınındasın. Bak abi cümleye tekrar gideyim. 40 yıl boyunca peygamberlik gibi bir planı olsa mutlaka sahabi kiram çözecekti ve anlayacaktı. Madem 40 yıl sonunda peygamberlik ihsan oldu bu ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Kelime oturdu mu abi? Yani Cenab-ı Allah'ın emri ile işte o gün geldi peygamberliğini ilan etme vakti. Ve devam ediyorum. Evet bilhassa... Ceziretul Arab'ta yaptığı inkılap ve icrata bak. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Ceziretul Arab'a. Arap Yarımadası'na. Bak abi. Şura çok önemli. Tefekkür etmezsen dersten hiçbir nasibin olmayacak. Bırak yanındaki gülsün, dalga geçsin isterse. O gözlerini kapat hayal et. Neredeyiz abi? Arap Yarımadası'ndayız. Güneş nasıl vuruyor? Tenimizi yakarcasına. Etrafta kimler var? Cahiliye asrının bedevileri var. Ve efendimiz Aleyhisselam böyle bir asra tebliğe geliyor tebliğe geldi neden ceziretül arap kelimesi bu kadar önemli bak şimdi abi edison bir ampulü bulmak için kaç deneme yapıyo 2000 tane deneme yapıyor. peki şu an bir ilkokul talebesine o emanetleri ve aletleri sağlasam ampulü yapabilir mi faruk abi yapabilir peki şunu mu diyeceğiz bu ilkokul talebesi edisondan daha zekiydi bunu diyebilir misin abi diyemeyiz değil mi? Peki bu adamı tutsam Edison'un asrına götürsem alim olabilirdi mi diyebilir miyim? Diyemem. Sebep şu. Edison 2000 denemeyle yaptı. İlkokul talebesi 2 dakikada yapabilir. Ama konuyu Edison'un asrına göre değerlendirmek zorundasın. Üstad da burada sana peygamberini anlatacağım. Ama senin onu anlaman için onun asrına göre. Söyle aydın. Ceziretül araba. Ceziret araba gitmen ve onun asrına göre değerlendirmen lazım. Yoksa düz mantık bakar. Ya bu ilkokul talebesi 5 dakikada yapıyor. Edison'dan daha zekiydi gibi bir yanılgıya varabilirsin. Evet, bilhassa ceziretul arapta yaptığı inkılap ve icrata bak. O sahralarda, nerede Yavuz? O çöllerde. Hayal et, adetlerini muhafaza da. Günlük yaşantı adet. Kimden konuşuyoruz biz Fatih? Bedevi, cahiliye devrinin insanlarından konuşuyoruz. Adetlerini muhafaza da çok mutasip. Yani. Körü körüne bağlı ve asabiyetlerinde fevkalade inatçı yani inanılmaz kavmiyetçi. Kötü manada söylüyorum acayip derecede ırkçı, unsuriyetçi, kavimci, milliyetçi kötü manada milliyetçi imanada manada değil. Ve kasaveti kalp yani kalp katılığında ve merhametsizlikte emsalsiz. Kardeşim ne demek emsalsiz? Bir eşi benzeri yok. Yani onların kalbinin katılığını tarih boyunca bir yerde daha göremezsin. Biz kimden konuşuyoruz baba? Bedevilerden. Hangi asrın bedevileri var? Cahiliye asrının. Bak şimdi. Ve hatta diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürken müteessir bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmaktaydılar. Bak şimdi abi. Kimi konuşuyorduk vatan abi? Bir daha hatırlatır mısın? O zamanda yaşayan bedevileri. Yani cahiliye asrındaki. Bunların üç tane özelliğini konuştuk. Baştan sıralayacağım. Bir, kasaveti kalp ve merhametsizlik. Hangi özelliği konuşuyoruz abi. Kalplerinin katılığını ve merhametsizliklerini konuşuyoruz. Onu o dönemlerde kardeşim bak kalp katılığının örneğine bak. Onu çocuğun vardı değil mi? Kan abi senin vardı değil mi çocuk? Hasta olduğunda bile kıyamıyorsun değil mi abi yani. Canan can deseler alacaksın yani de. Alacaksın senin olsun. Abi doğum esnasında kadını toprağa götürüyorlar Bedir abi. Şuraya da Abdül Vahit bir kuyu kazıyorlar. Erkek doğdu ne hala? Kız doğdu. Canlı, at, üzerine toprak. Canlı. Konumuz neydi? Kalplerinin katılı ve merhametsizlik. Bu merhametsizce geldi değil mi? Sen bir de bunu mi güven. İkinci bir öldürme tarzları daha var abicim. Şöyle Mustafa abi. Çocuk yedi yaşına geliyor. Kız çocuğu. Yedi yaşına gelince bir parolaları var Ali. Babası annesine şöyle diyor. Haydi süsle dayısına götüreceğim. Hamza abi parola bu. Süsle dayısına götüreceğim. Anneyi düşün. Anne ya anne anne. Anne ya anne. Yedi yaşına gelmiş. Karnında ölmemiş. Anne anne. Yedi yaşında. Süslüyor, zinetliyor. Yani o hıçkırıkları kırıkları bir hayal et. Sonra Nihat abi babası önceden kazdığı bir çukurun yanına gidiyor. Şöyle eğilip bakıyor Fatih hocam. Tabii çocukta ne var abi merak var. Diyor ki babacığım ne var orada? Merak ediyor çocuk, bakmak için eğildiği an, babası itip canlı canlı gömüyor. Konumuz neydi? Abi isim neydi? Abdülkadir He, Abdülkadir abi. Kalplerinin... Çok güzel. Kalplerinin, kalplerinin katılı. Şimdi sana soracağım, bundan daha katı bir örnek olabilir mi abi? <gülüyor> canlı çocuk gömüyor. Canlı canlı. Kızını, 7 yaşında. Canlı çocuk gömüyor. Şimdi şöyle devamı var abi. Hani oğlu oldu, tebriğe geliyorlar, kız oldu gömdü ya, onu da tebriğe geliyorlar, O tebrik ediyoruz diye. Tabi tabi tebrik ediyorlar, O gömüldü hayırlı olsun tebrik ediyorlar. Savaş esirleri ne yapıyorlar Ersin? Ya satıyorlar, ya da yakıyorlar işimize yaramıyor diye bir insanı. Bana bundan daha kalp katılığı bir şey söyle abi. Hangi asırdayız biz, Resul? Ceziret-ül Arab'a gittik. Cahiliye asrındayız. Birinci madde neydi Kadir? Kalplerindeki katılık. Oldu mu katılı? Deli oldu değil mi? İkinci madde abi. Asabiyetlerinde fevkalade inatçı. Bunu şöyle kodlayacağız abi. Kavmiyetçi diye. Kötü manada milliyetçi diye. Abi bunlarda bir kavimcilik var. Akıllara zarar yani. Bir tanesini ölürken ayağın ağzından vasiyet etse. Şu kavimden yüz kişiyi öldürün. Yüz kişiyi öldürmek zorundalar. Sen bu kadar katık bir unsuriyetçilik gördün mü Hamza abi? Dese ki benim vasiyetim şudur. Şu kavmi temizleyin. Hepsi temizlemek zorunda. Bunların kavmiyetçiliğine Bakara 170'e ayet geliyor ve diyor ki Onlara deseniz ki Allah'ın indirdiğine tabi olun. Onlar der ki biz ancak atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye uygarız derler diyor. Bakara 170 Konuştuğumuz konu neydi abi? Bedevi asrındaki cahiliye dönemindeki Araplar. Birinci özellikleri neydi Kadir? Kalplerinin katılığı. Ersin ikinci özellikleri neydi? Unsuriyetçilik, kavmiyetçilik. Üçüncü özellikleri, mutaassıp olmaları. Yani taassup sahibi, körü körüne bağlanmak demek. Bunlar da abi öyle adetler var ki, taassup şimdi kedi gördü, saçını tuttu falan diyoruz ya bu ne saçma adet diye. Sen şunları dinlersin. Yakınları öldüklerinde mezarın başına deve bağlıyorlar Ta ki devede açlıktan ölsün, ahiret günü ona binek olsun diye. Bu yine güzeli masum. Bak şunu dinle. Bölgede kuraklık oluyor abi, yağmur gelmiyor. Yağmur gelmeyince bir inek buluyorlar. İneğin kuyruğundan çaput bağlamaya başlıyorlar. Çaputu yakıyorlar. Ta ki inek tamamen yanana kadar dağda koşsun diye. Bunun bereket getireceğini düşünüyorlar taassubu görüyor musun? Şimdi biz kara kedi, merakedi diyoruz. Şu taassuplara bak. Peygamber Aleyhisselam böyle katı olan kalplerde, milliyetçi kavimlerde taasup sahibi insanların gönlünü bu asrın 1400 yıl sonranın dahi alim sayacağımız şahsiyetleri yapmış. Bir vahiy olmadan bir beşerin bunları yapması mümkün müdür? Şu şeye bak. Takıntılı dönemlere bak yani ve devam ediyor belirli. O zaten Urani Kısa bir zamanda o kavimlerin ahlakı seyyelerini kaldırarak ahlakı hasene ile tebdil ettildir. Kötü ahlaklarını kaldırdı, iyi ve güzel ahlaklarla değiştirdi. Bunlar abi ibadetlerini anlatayım. Fatih abi Kabe'yi çıplak tafaf ediyorlar. Ve yolda yürüyor ya abi. Ya karnım ağrıdı deyip defacet yapıyor. Bırakıyor ya. Baba abi düşün yani öyle çat diye. Kardeşim nasıl bir dakika çat falan düşsene Böyle bir asır ya böyle bir kavmi düşün yani. Çıplak tavaf yapan böyle bir kavmi düşün. Bir köşede Hazreti Osman'ın hayasını düşün. Hatırlıyorsunuz değil mi sahneyi? Hazreti Osman evde ibriğini kaybediyor. Hanımı değiştiriyor. Ve ağlamaya başlıyor Hazreti Osman. Hanımı diyor ki neden ağlıyorsun ya Osman? benim mahrem olarak gören bir iprikti. Şimdi ikincisi oldu onu ağlıyorum diyor. Bu kadar ahlaksız bir kavimi Hazreti Osman gibi Haya şahsiyet abidesine Dönüştüren bir beşerin Kullandığı cümlelerin vahiden başka bir şey olma ihtimali var mı? Yok, Yok işte Önemli olan cümle burası abi Yoksa Hazreti Osman'ı anlattık Bu cümleyle bağlamamız lazım Böyle bir kavmi Hazreti Osman gibi bir Haya abidesine dönüştüren zatın Kullandığı cümleler vahiy kaynaklı olmak zorundadır. Madem cümleler vahiy kaynaklıdır, o bir... Madem o peygamberdir, Allah... Vardır. Anlıyorsun değil mi bağlantı yaptı bu vakit? Önemli olan burası. Bitmedi, devam ediyor. Bu arada esas şoka girmedik daha. Birazdan gireceğiz. Hatta o zat mürşidin telkin ettiği iman nuru sayesinde o vahşi insanlar insan aleminde insanlara... Muallim oldular. Ya bırak o vahşeti, kızı gömmeyi falan. Sana bana muallim ediyor. Kaan abi, Zeyd bin Harise, köle kumandan oluyor. Bak düşünebiliyor musun? Lütfen ya, kaç örnek var etrafınızda? Selvan-ı Farisi, çobanken İran'a vali oluyor. Ayeti anlamak için İbni Ömer, İbni Abbasların, İbni Mesutların kapısında 1400 yıldır tazeliğini koruyan hakikatleri bu millet, bu güzide sahabelerden öğreniyor. Böyle bir bedeviyet aslında bizlere dahi muhallim edebilecek insanları, yani esveli safilinden alayiliğine çıkaracak insanları bir beşer kelamı yapması mümkün müdür? Madem bu kelam bir beşerin değildir, bu, bu kelamlar vahiy kaynaklı olmak zorunda mıdır? Madem bunlar vahiydir, o bir peygamberdir. Madem o peygamberdir, Allah vardır ve birdir. Formül oturuyor mu abi? Orası çok önemli. Yoksa sahabe hayatı anlatırız, ağlarız, ayrılırız. Orası değil. Bu bağlantı bak inanın çok önemli. Şimdi ana damara geliyoruz. Hazır mısınız? Ve medeniyet dünyasında medenilere üstad oldular. Doğru mu sahabeleri? Hala taklit etmek için yırtınıyoruz yani tırnaklarına yetişemiyoruz. O ayrı da canımız çıkıyor yani. O zatın şu kadar geniş ve azim saltanatı Yalnız zahiri görünürdeki bir saltanat değildir. Daha geniş ve daha derin yerde saltanatı batiniyesi vardır ki bütün kalpleri ve akılları kendine cezp ve celbetmiştir. Ve bütün ruhları ve nefisleri tesir etmiştir ki kalplere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici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 Güzide ve efsane ve inanılmaz bir zat yapmak, peygamberlikten başka ne ile olabilir? Hazreti Sevban. Yüzü sarı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelir Sevban. Efendimiz sorar, ya Sevban hasta mısın nedir bu yüz? Sevban cevap verir, ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Eve gelince duvarlar daralır. Üzerime gelir de uzaktan da olsa seni görmek isterim. Kalbim ancak öyle yatışır. Bugün aklıma geldi ki, ya sevban, sen cennete girsen de o bir peygamber. Onun makamı nere, senin makamın nere. Aklıma seni cennette göremeyeceğim geldi. Halim budur. Ve peygamber aleyhisselam cevap verir. Ya Sevvan Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne güzel bir hadis değil mi? Bir de olayına bak hadisin. Ve bir ayet nazil olur. Nisa 69. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar kendilerine nimet verdiğimiz peygamber, sıddıklar ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. O cahiliye aslındaki insanları düşün. Taassup doruk noktada. Kavmiyetçilik doruk noktada. Kalplerindeki katılık doruk noktada. O kadar dünyanın belki karakter olarak en zor insanlarını bu kadar güzize şahsiyetler haline getirmek için konuşulan kelamlar vahiyden başka bir şey olmasının imkanı yoktur. Madem bu konuşulan kelamlar vahiydir, o bir peygamberdir. Madem o bir peygamberdir, Allah vardır ve birdir. Allah rızası için El Fatiha.